Ayın ikiye yarılması mucizesi gerçek olmuş olsaydı diğer milletlerin kaynaklarında da geçmiş olurdu. Ama biz bakıyoruz Amerika'nın, İngiltere'nin, Çin'in bunun gibi ülkelerin kaynaklarında bu geçmiyor. E demek ki bu olay yaşanmamıştır diye sorular geliyor. Biz buna nasıl cevap veririz Fatih? Aynı şey gibi sordu. Bence işte senin vesvesen gibi geldi bana biraz daha. Bir de çok orijinal sordun. <gülüyor> bu sorun ne abi? Ee, aynısı neredeyse bana soruldu. Hatta benimkisi biraz daha zorlaştırarak sormaya çalıştı. ki bu bahsettiğinizde de yani haşa işte Muhammed'in mucizesi. Hani normal yer mucizeleri gibi bir mucize değil. Mesela hani işte Efendimiz e seyrederseniz bir tane mucizesini söyledi. Yerden işte eline taşı da taşlar sarı şekilde, herkesin duyabileceği şekilde Allah'a zikretmeye başlamış. Ama bunu saadet etrafındaki hani 3-5 tane sahabe görebildi, şahit olabildi. Tamam da bu bunun gibi bir mucize değil ki. İnsanlar nerede olursa olsun başını kaldırdığında herkes ayı görebiliyor. Şimdi başını kaldırıp herkesin görebileceği kadar apaçık, aşikar bir şekilde ortada olan bir şey. Hani onun üzerinden bir mucize olayı, bir yarılma olayı gerçekleştirilecek. Ve bunu hani sadece işte Arap kaynaklarıyla, Hindistan kaynaklarıyla vesaire, hani kısıtlı kaynaklarla gelecek. Aynen. Diğer kaynakların kitabında işte onların tarihi kaynaklarına geçmeyecek diye bir soru bana geldi. Biraz daha böyle kendi mantığına göre zorlaştırmaya çalıştı. Şimdi ilk önce şöyle yapalım istersen ağabeyim, ee, neden diğer kaynaklarda geçmediğinin sebeplerini söyleyelim. Ondan sonra bu olayın yaşandığında 2-3 tane sebebini söyleyelim. Şimdi ilk sebep olarak bu olay abi ayın 14. gününün gecesi. Yani ayın bedir hali. Tam böyle dolunay olduğu bir vakitte gerçekleşiyor. Şimdi gece olduğundan dolayı ne zamanı konuşuyoruz? Milattan sonra 600 yıllar. Hmm. Yani o zamanki aydınlatma sistemleri çok ilkel şekilde. Aydınlatma sistemleri çok kötü. Elektrik yok daha vesaire. Aydınlatmayı nasıl sağlıyorlar? Meşale ile mumlarla gibi şeylerle böyle. Daha ne aydınlatma sistemleri çok kötü ve yetersiz olduğundan dolayı Ekseriyetle yani çoğunlukla insanlar hava kararınca evlerine geçiyorlar. Ve tekrardan günlük ışıklarıyla beraber işlerine kaldığı yerden devam ediyorlar. Şimdi bu olay gece vakti gerçekleştiği için. E yani insanlar nerede? Evlerinde kapalı mekanlardalar. Mesela şöyle düşün. Az önce böyle bir olay gerçekleşmiş olsaydı. Biz kapalı bir mekanda olduğumuz için olay olaya şahit olamayacak. Göremeyecek. Şimdi birinci sebeplerden bir tanesi bu. Niye oradaki herkes bu olaya şahit olmadı? Zaten insanlar kapalı mekanlardalar, evlerindeler. Hmm. Neden aydınlatma sistemleri kötü? İkinci sebep olarak vakti gaflette bu olay yaşandı. Vakti gaflet demek insanın ikinci uykusunun, derin uykunun yaşandığı zamandır. Aynı zamanda bu saatlere hırsızlık saatleri denir. En fazla hırsızlığın yaşandığı vakitler yani gece 2 ile 4 arası gibi. Şimdi böyle bir vakitte yaşandığından dolayı zaten insanların çoğunluğu, ekseriyeti nerede? Uyku halindeler. O yüzden tabii ki bu olay gene şahitlik edenlerin sayısı çok az olacaktı. Üçüncü olarak bu olay ani olarak gerçekleşmiş bir olay. Yani işte ay ikiye yarılmış da saatlerce kalmış, günlerce öyle ikiye bölünlük bir şekilde kalmış da sonra tekrardan birleşmiş değil. Ay ikiye yarılıyor ve birleşiyor. Şimdi ani olarak bu olay gerçekleştiği için zaten ne dedik? Gece iki ile dört arası falan millet genelde evinde. Hadi dışarıdasın, hadi bir işin var diyelim. Ayın yarıldığını gördün, tamam mı? Hadi gördün, uykulusun zaten gece iki dört arası falan. O ne ya? Dün şöyle gözlerini oğladın bir baktın tekrardan birleşmiş. Yani kendi gördüğüne kendini inandıramayacaksın. Yani yanlış gördüm herhalde diyeceksin. Zaten uykuluyum falan gibi. Veya hadi gördün. Hadi gözüne de inandırdın. Koştun gittin hemen eve. Milleti uyandırdın. Oğlum kalkın lan kıyamet kopuyor. iki bölünü falan dedin. Gelin dışarı bir çıkar Ay tekrardan bütün halde. Şimdi etrafına o yüzden bunu inandıramayacaksın. Gene bu sebepten dolayı ani olarak yaşandığından dolayı gene çok az kesim tarafından bu olay tarihi kaynaklara geçecek. Bir dördüncüsü. İhtilafı metali var abi. Yani ayın doğuş vakitlerinin farklı olması. Şimdi dünyanın hmm. bir yerinde gündüz yaşanırken bir yerinde gece yaşanıyor. Yani güneş varken ay yok. Ay varken de güneş yok. Bu olay Arabistan'da yaşanırken... İngiltere'de ve İspanya'da daha ikindi vakitleri. Daha güneş batmamış. Yani ay daha çıkmamış ki ortaya. Veya Amerika'nın kaynağında neden yok diyor. Tamam da bu olay Arabistan'da yaşandığı vakitlerde zamansal farklılıktan dolayı bölgelere göre saat farklılığından dolayı Amerika'da o zaman gündüz vakti. Öğle vakitlerine yakın. Güneş var tepede zaten ay yok. Veya Çin'de Japonya'da daha yeni sabah olmuş. Güneş doğmuş ay yok gene. Şimdi oralarda o yüzden gözükmeyecekti. Fakat ama bölgesi olarak yakın olan yerler de var. Mesela Hindistan'da. Hindistan'da da gözüktüğü dair elimizde kaynaklar var. Mesela e, Taki Osman Hoca'nın Fethül Müslüm şerhinde, medreselerde okutulan bir eserdir bu. Hindistan taraflarında, o bölge yakınlarında, Arabistan yakınlarında, Hindistan yakın olduğu için biraz da o bölge taraflarında da bazı şahitlerin olduğu ve bunların tarihi kaynakları geçtiğine dair deliller var. İsteyenler hmm. ona ayrıntılı şekilde bakar diyorlar. Bir tanesini örnek vereyim mesela. İşte sahabe efendilerimiz hani etrafa eğiliyorlar, tebliğ için gidiyorlar işte her tarafa falan. E, Hindistan taraflarına gittiklerinde de, oradaki insanlardan bir grup sahabe efendilerimizi alıyorlar işte sahabe onlara dini anlatıyor, İslam anlatıyor, peygamberi anlatıyor peygamberin mucizelerini anlatıyor, şak kamera anlatırken diyorlar ki bir dakika gelin sizi bir yere götüreceğiz alıyorlar oradan sahabe efendimizi götürüyorlar bir tane böyle bina gibi bir yapının önüne orada Hintçe girişinde şu yazıyı yazmışlar bu yapı Ayın ikiye bölündüğü tarihte yapılmıştır. Şimdi bu olaylar da tarihi kaynaklarda var. Detaylı bilgi isteyenler, detaylı ayrıntılı bakmak isteyenler de Taki Fethül Müslüm Şer'ine bakabilirler. Bu çok yaygın bir eserdir zaten. Evet. Yani yakın bölgelerde gözükmüş ama diğer bölgelerde niye gözükmemiş? E çünkü zamansal olarak ayın ve güneşin doğuş vakitleri birbirinden farklı farklı. Aynen. Ay varken güneş yok, güneş varken ay yok. Veya bir diğeri, Sis ve bulut gibi rüyeta mani esbab da olabilir. Mesela şu anda işte bu aralar çok yağış oluyor. Hava genelde bulutlu. Yani gece vakti sen her zaman ayı göremiyorsun ki. Bazı hmm. yerlerde sis oluyor, bazı yerlerde bulut oluyor. Bu da onu görmeye engel sebeplerden bir tanesi. Veya bir diğer abi... Medeniyet tahammül etmediğinden diyor. Yani medeniyet tam manasıyla gelişmediğinden dolayı şu anki gibi değil. Şimdi ilk önce şunu bir öğrenmemiz lazım. Her şey bulunduğu zaman ve zemine göre değerlendirilir. Mesela Aynen. Mustafa abi şöyle düşün bir tane örnek vereyim bunu daha iyi anlamak için. Ben hatırlıyorum ilkokuldayken hocam bana mukavva karton üzerine hani böyle sert karton var ya. Mukavva karton üzerine elektrik sistemiyle çalışan bir ampul yapmamı istedi performans ödü. Ben bunu yaptım. 90 veya 95 falan aldım. Hmm. Şimdi ben bunu yaptım en önce performansdan 90-95 aldım. Benim bu yaptığımın aynısını Thomas Edison yaptı 1879 senesinde. O tarihe adını yazdırdı. E aynı şeyi yaptık fark ne? Bu adam bulunduğu zaman ve zeminin olanaksızlıklarına rağmen bunu ilk yaptığı için bu adam tarihe adını yazdırdı. Yani bulunduğu zaman ve zemin farklı benim bunu yaptığımdaki zaman ve zemin farklı. O yüzden o adını tarihe yazdırıyor. Ben an önce performansdan önce işte yüksekliği 90-95 falan oluyorum. Şimdi bu soruyu soran kişi de. Zaman ve zemini birbiriyle karıştırıyor. O zaman yaşanan bir olay. Sanki bu zamanın olanaklarıyla yaşanmış da neden kimsenin haberi yok kardeşim diyor. Ya tamam da o zamana gitmen lazım senin. O zaman da medeniyet gelişmemiş ki. Ne? Medeniyet çok zayıf. Milletlerin birbiriyle irtibatları çok zayıf. Birbiriyle haberleşme, haberleşme cihazları çok zayıf. Çok ilkel bir dönem. E şimdi böyle bir olay olduğu zaman da elbette her tarafa yayılmayacak. Çünkü iletişim çok kısıtlı. Bediüzzaman Hazretleri haberi Risalesi diyor ki e, medeniyetin gelişmesiyle Küreyi arz bir köy hükmüne geçti. Hmm. Yani bu ne demek? Ee, mesela köyde az hane vardır. Az ev vardır. Millet birbirinden haberdardır. Yani bir yerde bir şey oldu birinin başından bir olay yaşadı işte tarla kavgası çıktı falan. Anında bütün köy birbiriyle irtibatlı olur haberdar. Evet. Şimdi diyor ki medeniyetin gelişmesiyle küreyi arz bir köy hükmüne geçti. Aynısı bu zamanda var abi. Amerika'da hmm. bir olay oluyor. 5 dakika sonra tak Twitter'da TT oluyor. Rusya'da bir olay gerçekleşiyor tak YouTube'da trendlere giriyor. Bir şey oluyor Google'a yazıyorsun tak cevabına ulaşıyorsun. Yani... Şu anda zaten dünya bir nevi köy bir yerde bir olay yaşanınca tak tak tak irtibat kuruluyor. Aynen. Bu neyle? Medeniyetin gelişmesiyle sağlandı. Ama sen şu anki medeniyeti, şu anki haberleşmeyi o zamanda da varmış gibi tasavvur edersen sen zaman ve zemini birbirle karıştırmaktan dolayı hatalı bir sonuç ulaşırsın. Aynen. O yüzden diyor yani neden her tarafa geçmedi? Bundan bu da bir tane sebep yani. Bir diğeri tarasluat semaviye. Yani gökyüzünü inceleyen bilim dalları veya teknolojik cihazları çok az olduğundan dolayı. Mesela nasıl? Aynen. Şimdi bu olayın yaşandığı tarihler 620'li yıllar. milattan sonra 620'li yıllar. Peki astronomi daha yok veya daha yeni yeni temelli atılıyor. Neden? Çünkü bilimin de kabul ettiği, bilimin çıkış noktası olarak kabul edilen Endülüs Emevi Devleti'nin kurulmasında bir asırdan fazla var. Hı. E şimdi hani bu şeyler oluyor ya, rasathaneler oluyor ya. Yani işte ev boyunda teleskoplar oluyor. Gökyüzünü evet. gök cisimlerini inceleyen, gezegenlerini inceleyen falan. Tamam da ilk rasathanenin kurulma tarihi 1577. Bu olayın yaşandığı tarih 620'li yıllar. Arada 1000 sene var neredeyse. E şimdi sen gene aynı şekilde yani zaman ve zemini birbirle karıştırıyorsun. Sanki o zaman da astronomi vardı da gelişmiş. Sanki işte o zamanlarda rasathaneler vardı hani niye diğer milletler bu olayı görmedi ya? Yok ki öyle bir şey. Yani astronomi diye bir şeyin daha temelleri atılıyor belki. Çünkü Edelüsem yani Devletine bile çok zaman var. Ve rasathaneler yok. İşte ne bileyim teleskoplar yok. İncelenemiyor zaten. O yüzden hani gözünde o an gördün gördün, göremedin geçti. Şimdi bu saydığımız 7 tane bunların en başlığı sebepler. Ve daha bunun gibi sebeplerden dolayı bu olay elbette diğer milletlerin tarihi kaynaklarına, kitaplarına falan geçmeyecek, gerekmeyecek. Bu gayet de makul ve mantıklı bir şey. Peki bu olayın yaşanma dair bir şey söyleyebilir miyiz? Bir deliliniz var mı? Çok delilinden ben iki tanesini söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi abi. Bence en, benim çok hoşuma giden, yani. Beni en tatmin eden şeylerden bir tanesi. Bu olay yaşandığında abi mesela e, Efendimiz Aleyhisselatü diyor ki hani. işte e, ay yarıldı diyor sahabe efendimiz etrafa haber saldırıyor. Ay yarıldı şöyle mucize oldu böyle mucize oldu falan. Hatta ayet geliyor ay yarıldı diye. Bunu duyan müşrikler veya direkt o olay hadisesi yaşandığında hani orada olan Ebu Cehil ve Velid bin Muhire tayfası. Bu olayın yaşandığına dair hepsi etraftan haberleri duyuyorlar. Ve hiçbirisi bu olayın yaşandığını yalanlamıyor. Hmm. Bak hiçbir tanesi bu olayın yaşandığını yalanlamıyor. Evet. Hatta şöyle bir cevap veriyorlar. Etrafı onlarda kendi arkadaşlara vesile düşmesin Ya gerçekten böyle bir şey olduğunu falan. E, Ebu Cehil ne diyorsun sen? Hepsi etrafına aynı cevap. Ne diyorlar biliyor musunuz? Evet arkadaşlar böyle bir olay yaşandı. Fakat bu olay mucize değil sihirdir diyorlar. Tamam kardeşim. İster büyüde, ister siirde, ister keramette. Ne dersen de fark etmez. Sen bu olayın yaşandığını söylüyor musun? Söylüyorsun. Ha tamam. Sence sirdir, bence mucizeleri bitti. Sen bu olayın yaşandığını tasdikliyorsun. Yani Allah bir nevi Ebu Cehil'lerin eliyle, müşriklerin eliyle bana bir delil sunmuş oluyor. Yani Hı. o yüzden Ebu Cehil'e velit numarayı aslında bu konuda teşekkür ederim. Yani bana <gülüyor> çok sağlam bir delil sunmuş oluyor. Veya ikinci olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi bir konuda işin ehli olan zatlar ittifak ettikleri zaman ben bu konuda tereddüte düşünmüyorum. Mesela bir örnek vereyim. Hı. Halley kuyruklu yıldızı ...o işin ehli olan bilim adamları tarafından diyorlar ki... ...en son dünyamıza çok yakın bir yerden 1986 senesinde geçti. Ve tekrardan 2061 senesinde dünyamıza çok yakın bir yerden Halil Kuyruklu Yıldız'ı geçecek. Şimdi ben 1986'da geçtiğini görmedim. 2061'de geçecekmiş, onu da görmedim. Fakat böyle bir olayın geçmişte yaşandığına, 1986'da yaşandığına... ...2061'de de yaşanacağına dair hiçbir tereddütüm ve şüphem yok. Neden? Ya işin ehilleri o konuda ittifak etmişler. Ben ve şüpheye düşünmüyorum. Bu gayet makul ve mantıklı bir şeyken... Peki bu konuda iş elleri ittifak etmemiş mi? Yani Bediüzzaman Said Musa Hazretleri ittifak etmemiş mi? Gadir Geylan Hazretleri ittifak etmemiş mi? Mevlana Celalettin Rumi'ler, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Rabbaniler. Evet. Ya hadi bunları geç tamam. Tabi'in ittifak etmemiş mi? Tebe-i ya sahabe Efendiler ittifak etmemiş mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ittifak etmemiş mi? Tamam. Evet. Hepsini koyu bir kenara. Ya Allah iktarabeti sa'atu ven şakkal kamer dememiş mi ya? Allah ittifak etmiş ya. Hepsi bir ittifak görüş birliğiyle ay şak etti ikiye yarıldı. demişler. İşine elleri ittifak etmiş. Evet. Bundan yeterli düşüyorum Tamam. Sorgulamak lazım.